Hac'de farzları nelerdir? Hac'da dikkat edilecek en önemli unsurlar elbette farzların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunun için de biz öncelikle ihrama girmeyi dikkatlice yerine getirmemiz lazım. Zira ihrama girmedikçe hac ve umre ibadetinin yerine getirilmesi mümkün değildir. İhrama girilmeli. Bu bir şarttır. Ancak ihrama girdikten sonra, mesela Arafat'ta vakfeye duracağız. Arafat'ta vakfe farzdır. E, vakfenin ihramlı olarak yapılması da farzdır. Dolayısıyla Arafat'ta vakfenin gerçekleşebilmesi daha önceden ihrama girmekle mümkündür. Bu önemlidir. Bu ihramın e, son zamanı, ihramdan çıkabileceğimiz zaman... Şeytan taşlama fiilinin gerçekleşmesi, kurbanın kesilmesi, daha sonra da tıraş olmakla birlikte mümkün olur. Biz buna kısaca taş, baş ve tıraş diye ifade kullanıyoruz. Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkılabilir. Daha sonra haccın önemli bir farzı daha vardır. Ziyaret tavafıdır bu. Ziyaret tavafının ihramlı yahut ihramsız yapılma imkanı vardır. Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkan kardeşimiz normal elbiseleriyle ziyaret tavafını gerçekleştirebilirler. Dolayısıyla dikkat edilecek en önemli hususlar demek ki ihrama girilmeli, Arafat vakfesini ihramlı yerine getirmeli ve daha sonra da ihramdan çıkılmamışsa, ihramlı olarak çıkılmışsa normal elbiseyle ziyaret tavafının yapılması Haccın olmazsa olmazları arasındadır. Bu üç şeye özellikle dikkat etmek gerekiyor.